Emin ve Feyzi'nin bir fıkrasıdır. Risaletü'n-Nura ait 4-5 kerametten bahseder. Hizmeti Kur'aniyede bize sebkat eden sadık ve halis, metin ve vefakar kardeşlerimizden Mübarek hüsrev ve Rüştu gibi zatlar Risaletü'n-Nur'un hadimlerine ve vazifelerinin makbuliyetine bir emare olan ihsan olunan bereket hakkında müteaddit fıkralar yazmışlar. Biz de bu kardeşlerimizin fıkraları gibi bu yakın zamanda beraber tezahür eden gördüğümüz bazı hadisatı kaydedeceğiz. Hem numune için yalnız bir kısmını beyan ederiz. Birincisi bu yakında üstadımız ile beraber kıra çıkmıştık. Çay yapılmasını hem ikişer çay, üçer şekerle içilmesini emir buyurdular. Hepimiz üçer şekerle ikişer çay içtik. Yalnız Emin kardeşimiz bir şeker kendisine noksan olarak içmiş. Akşam üzeri Risale-i Nur'un menba intişarı olan üstadımızın odasına geldik. Emin, şeker kutusuna sarf olan şekerleri koymak istemiş. Fakat kutu sekiz şekerden fazla almamış. Emin, Allah der, on yedi şeker yerine kutu sekiz şeker ile dolsun diye taaccüb ettik. Bu vaka bize şuhud derecesinde kanaat verdi ki, şu sırr bereket, Risale-i Nur hadimlerine bir inayeti ilahiye, ve bir iltifat rabbaniyedir. İkincisi yine aynı günde ben yani Mehmet Feyzi evvelce yazıp üstada teslim ettiğim hücumatı sitte risalesini bana vermek için sakladığı yerden ararken fevkalade bir surette bulunmaz. Birden o anda adetlerinin hilafını olarak hiç vuku bulmamış bir tarzda bir hadise zuhuru ile gözlüklerini bırakarak merdivene müteveccih olurlar. Aynı vakitte Risale-i Nur'un intişarına ve hizmetine zarar vermek niyetiyle, casus bir adamın merdivene doğru zahiren ziyaret maksadıyla geldiği görülür. Üstadımızın telaşlı olduğunu hisseder, hem üstadımız onun nazarını öteki hadiseyi i çevirir, ona der ki, görüyorsun, ben mazurum, ziyareti başka vakte bırak, o da döner gider. Hem Hücumat-ı Sitte, hem Mehmet Feyzi, hem başka işlerimiz o tecessüsten kurtuldu. Evet, Hucumat-ı Sitte saklandığı muayyen yerinde fevkalade bir surette kaybolması ehemmiyetli bir hadisenin önünü aldı. Üstada arız olan bu hilaf-ı adet halet ve o risalenin yerinde bulunmaması kat'iyen tesadüfe hamledilmez. Bir hafta sonra o risaleyi hilaf-ı bir yerde bulduk. Üstadımızın emriyle emin kardeşime ehemmiyetli bir surette okudum. Üstadımız izahat veriyordu. O vakte kadar öyle mühim ve tesirli ders almamıştık. Demek bu iki mühim sırra binaen, Risale kendini göstermedi. Bu hadise, Risale-i Nur'un sadık ve ihlaslı şakirtleri, daima bir hıfz-i inayet ve himayet altında olduklarına şüphe bırakmıyor. Üçüncüsü, yine bir vakayı i bereket. Üstadımızın bir okka yani kilo peyniri vardı. Ekser günlerde o peynirden hoşuna gittiği için bir iki defa yiyordu ve bize de veriyordu. Hem yemeksiz olduğu ekser vakitlerde ondan yediği halde altı ay kadar devam ettiğini ve halen de yüz dirhem kadar o peynirden bulunduğunu görüp yakinen tasdik ediyoruz. Fakat bu hadiseyi bereketin ifşasından sonra evvelce görünmeyen dibi görünmeye başladı, noksaniyetini gösterdi. Evet, bereket hususunda şayan-ı hayret bir hadisedir. Hem yarım küle tereyağı ekser günlerde fazlaca sarf olunduğu halde 50 güne yakın devamı ile anladık ki şüphesiz bir bereket içine girmiş. Hem yine aynı Ramazan Bayramı'nda üstadın rızası olmadığı halde Tahsin ve ben yani Emin 1 kilo kadar ince şeker getirmiştik. Ekser yoğurt ve süt ve tatlı kabağa vesaire şeylere bazen 20-30 dirhemden fazla kattıkları halde 5 ay devam etti halen o şekerden yüz dirhem kadar kalması, elbette bereket sebebiyledir. Hem bu havalideki şakitler herkes cüz'i külli hissetmiş ve itiraf ediyorlar ki, risalet Nur'a çalıştığımız zaman, hem rızkımızda bereket ve suhulet, hem kalbimizde bir inşirah ve ferah, zahiren hissediyoruz. Ez cümle, ben kendim yani emin, itiraf ediyorum ki, risalet Nur dairesine girmezden evvel, bütün sene çalışırdım. Ne vakit risalet Nur dairesine girdim, beş seneden beri üç-dört ay kadar çalıştığım halde, evvelkinden daha müferrah ve daha mes'ud bir halde yaşamaklığım, yüzde yüz risalet Nur'un hizmetinin ile olduğunda hiç şüphem yoktur. Haşiye, Evet, bütün kuvvetimle tasdik ediyorum ki, emin kardeşimiz, memleketimize geldiği zaman, mütemadiyen faal bir surette her ay çalışıyordu. Şimdi ise, Risaletü'n-Nur'un dairesine girdikten sonra 3 dört aydan fazla çalıştığını görmüyoruz. Feyzi. Hem ez cümle üstadımız diyor ki benim de kanaati kat'iyem çok tecrübelerle gelmiş ki ben Risaletü'n-Nur'un tashihatıyla meşgul olduğum zaman pek zahir bir tarzda hem rızkımda bereket hem suhûlet görüyordum. Ne vakit çalışmazsam o hali göremiyordum. Hem üstadımız diyor ve biz de tasdik ediyoruz ki ben son zamanda anladım. Şimdiye kadar hem ben hem dostlarım bir hakikatin suretini başka şekilde görmüşüz. Şöyle ki, hapishanede bir tek ekmek, sekiz ve bazen on gün bana kafi geldiği gibi, burada da aynen o tarzda yaşıyordum. Hem ben hem kardeşlerim bunu benim az yemek ve iştahsızlığıma veriyorduk. Halbuki çok emarelerle kat'i yananladık ki, o acip hal bereket neticeleriymiş. Birkaç defa sekiz günde bana kâfi gelen bir ekmeği aynı ile çalışmadığımdan berekete mazhar olmadığım zaman iki günde, bazen bir buçuk günde bitiriyordum. Demek bu on altı ve on yedi seneden beri benim mükemmel tayinatım Resaleteun Nurun hizmetinden gelen bir bereket idi. Evet, bize de aynı yakın derecesinde kanaat gelmiş ki bu kesretli hadisatı bereket Kur'an-ı Mujidül Beyan'ın, icaz manevisinin bir şuağıdır. Manen der ey Kur'an şakitleri, sizi vazifeyi mukaddesenizden ekseriyetle geri bırakan malişet telaşesidir. O ise Kur'an'ın feyziyle bereket dineminden sizlere veriliyor. Vazifenize bakınız. ve bi hakkı ismikel azam ve bi hurmeti resulikel ekram yessir lena Kur'an bi neşr risaletin nur bi devam beynel enam fi alemel İslam. Amin amin amin. Hem hadisat-ı bereketin aynı zamanında, risalet Nur'un bir kerameti olarak bir şakirdinin binler lira kıymetinde hanesinin, ona pek yakın dehşetli bir yangından fevkal bir surette risalet Nur'un bereketiyle kurtulması ve risalet Nur'un tercümanına ahiret cihetinde çok alakadarlık gösteren bir hanım, o dehşetli yangında hanesinin üçüncü katında bulunan elmas ve mücevherat, ve altınlarını kurtarmak için koşup çıktığı vakit, ateş her tarafını sarmış, elmas ve mücevheratını kurtaramadığı gibi, kendi nefsini de bütün bütün tehlike-i kat'iyede gördüğü vakitte, Risale-i Nur tercümanı, o ateşten talebesinin hanesini kurtarmasını şiddetli dua ederken, o bîçâre hanım, hatırına gelmiş. Acaba o yangında o ahiret hemşirem bulunmasın diye, ona da Risaletin nuru şefaatçi edip dua etmiş, Ya Rabbi, ona merhamet eyle, niyaz etmiş. Aynı zamanda o hanım, pencereyi kırmış, kendini iki kat yüksekliğinde avluya atmış, fevkalade bir surette ne incinmiş, ne de bir yeri kırılmış. Hem bakır ve demiri eriten o dehşetli ve şiddetli yangından, bütün konak yandıktan sonra, bütün mücevheratını ve altınını, hiçbir izayı olmayarak bir un onu muhafaza etmiş bulmuş almış risaletün nurun bereketinden hem canını hem malını kurtarmış hem mezgür hadisatın aynı zamanında vuku bulması münasebetiyle risaletün nurun keramet-kerane iki tokadını yiyen aynı anda vazifece ehemmiyetli iki mütecaviz ve muacciz iki adamın tecavüz ve taciz anında birisinin kafasına diğerinin ciğerine vurması haşiye evet o mütecavizlerden birisi dehalet etti, ölümden kurtuldu. Diğeri bir sene azap çekti, hem öldü. Bizde hiçbir şüphe bırakmadı ki, hizmet-i Kur'aniyedeki inayet-i Rabbaniye'nin bir hifzu himayet sillesidir. Artık durunuz, yeter, tokada müstehak oldunuz diye manen söylemesidir. risalet Nur Şakirtlerinden Emin ve Feyzi. Mehmet Feyzi'nin yediği şefkat tokadıdır. Evet, üstadım bana, Mu'cizat-ı Ahmediye'yi, kardeşim hüsrev tarzında yaz diyordu. Ben yani feyzi, bir parça tembellik ettim, birden 28 sekizlilerle askere istenildim. Yine üstadım dedi, git Mu'cizat-ı Ahmediye'yi yaz, seni şimdi vermeyeceğim. Sonra başladım, o emir bir hafta geri kaldı. Tekrar bir arıza ile, nasılsa Mu'cizat-ı Ahmediye'nin yazılması noksanlaştı. Tekrar askere çağrıldım. Üstadım git yaz dedi. Ben gidip kemal-i ciddiyet ve sadakatle Mu'cizat-ı Ahmediye'yi yazmaya başladım. Fevkal me'mul ikinci defa emir geri kaldı. Tekrar bir mazerete binaen Mu'cizat-ı Ahmediye'yi yazamadım. Üstadım dedi. Madem Mu'cizat-ı vesselam yazmakta tekâsül ettin, şimdi senin vazifen risalet Nur hesabına askerliktedir birden emir gelip, bir şefkat tokadı yiyip, vazifeme gönderildim. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun, mümkün olduğu kadar Risalet-ün Nûr'a çalıştım ve çalıştırıldım. Üstadım bize söylediği gibi, altı yedi ay sonra terhis edilip, sevgili üstadıma, Risalet-ün Nûr'un kudsî vazifesine kavuştum. İnşallah bu kabahatim affolmuştur. Hem Risaletün Nur'da hem Hizmeti Kur'âniyede bizleri sepkat eden Hüsrev, Rüştü, Hafız Ali, Hulüsi, Sabri gibi halis Kur'an şakitlerini ve kıymetler kardeşlerimi şefaatçi ederek o kusurumun affını bütün ruhumla Kur'an'dan ve üstadımdan rica ediyorum. Ben itiraf ediyorum ki tembelliğimin cezası olarak fevkal me'mul bir şefkat tokadı yedim. Risale-i Nur'un tembel bir şakirdi fakat elmas kalemli kardeşlerinin gayret ve faaliyetiyle iftihar eden Mehmet Feyzi. Risale-i Nur şakirtlerinden Mehmet Feyzi ve emsaline hitaben beyan edilen bir hakikattır. Kardeşim Feyzi, madem sen Isparta vilayetindeki kahramanlara benzemek istiyorsun, tam onlar gibi olmalısın. Eskişehir hapishanesinde Allah rahmet etsin, mühim bir şeyh-i mürşid ve cazibedar bir nakşî evliyasından bir zat Dört ay mütemadiyen risale Nur'un elli altmış şakirtleri içinde ve celpkerane onların içlerinde sohbet ettiği halde yalnız bir tek şakirdi, muvakkaten kendine çekebildi. Mütebaakisi o cazibedar şeyhe karşı müstani kaldılar. risale Nur'un yüksek kıymetler hizmet-i imaniyesi onlara kafi olarak kanaat veriyordu. O şakirtlerin gayet keskin kalp basireti şöyle bir hakikati anlamış ki Risaletün Nura hizmet eden imanını kurtarıyor. Tarikat ve şeyhlik ise velayet mertebeleri kazandırıyor. Bir adamın imanını kurtarmak 10 mümini velayet derecesine çıkarmaktan daha mühim ve daha sevaplıdır. Çünkü iman saadet ebediyeyi kazandırdığı için bir mümmine küreyi arz kadar bir saltanatı bâkiyi temin eder. Velayet ise müminin cennetini genişlettirir, parlattırır. Bir adamı sultan yapmak on neferi paşa yapmaktan ne kadar yüksek ise, bir adamın imanını kurtarmak, on adamı veli yapmaktan daha sevaptır. İşte bu dakik sırrı senin Ispartalı kardeşlerin bir kısmının akılları görmese de, umumunun keskin kalpleri görmüş ki, benim gibi bir icare, günahkar bir adamın arkadaşlığını evliyalara, belki eğer olsaydı müştehidlere dahi tercih ettiler. Bu hakikata binaen, bu şehre bir kutup, bir gavs-ı azam gelse dese, seni on günde velayet derecesine çıkaracağım. Sen Risale-i Nur'u bırakıp onun yanına gitsen Isparta kahramanlarına arkadaş olamazsın. Lillahilhamd bu zamanda sünnet-i seniyye dairesinde kemali imanı kazanan Risale-i Nur şakirtleri evliyaların, mürşitlerin nazar-ı dikkatini celbedecek vaziyeti aldığından her zamanda bulunan hakiki mürşitler her halde bu zamanda Risale-i Nur şakirtlerine müşteri olurlar birisini elde ettiler, 20 mürid kadar kıymet verirler. Hem zevkli ve cazibedar velayet tereşhuatı karşısında Risaletün Nur'un hizmetindeki meşekkat, mücahede, külfet bulunduğundan Feyziye hitaben beyan edilen bu hakikat kaleme alındı. Said Nursi. Hüsr'evin bir fıkrasıdır. Aziz üstadım, yüksek ve ciddi irşatlarınızla adım atmağı en büyük bir maksat bilen talebeleriniz Son zamanlarda şayane şükran bir vaziyete girdiler. Hulusi Sani, beş on arkadaşıyla, Hafız Ali, civarındaki yirmi yirmi beş arkadaşıyla, Mübarekler, otuz otuz beş refikleriyle ve bilhassa Hacı Hafız köyünde Ahmetler ve Mehmetlerin çok halis gayretleriyle, umumiyet itibariyle, hem hiç mübalasız bin kalemle belki daha fazla en geride kalan Isparta'da ise Kahraman Rüştü'nün ve Risaleleri kendine tamamen yazan Mehmet Zühtü'nün ve Küçük Ali'nin ve Osman Nuri gibi faal talebelerin gayret ve immetleriyle 30 ile 40 arasında hatta bir cihette mümtaziyet kazanan Mehmet Zühtü'nün Küçük Hafız Ali gibi hem Risaletin Nuru yazarak hem kendi evinde 150 kadar çocuğu serbest olarak 3 aydan beri okutmasıyla ve civarında diğer köylerde bulunan 15-20'er arkadaşları ile talebeleriniz, Kur'anî hizmetlerinde gayretli bir surette çalışmaktadırlar. Mübareklerin yazdıkları gibi, dört köyde dört ay zarfında elifba okumayan 40-50 adam, Risaletün nuru mükemmel yazma muvaffak olmaları, harika bir keramet-i Risaletün nur olduğuna kanaatimiz geldi. Risale-i Nur şakirtlerinden Hüsrev.